Camide cemaatle namaz kıldık. E, hoca efendi sünneti odasında kıldı. Farz namazı kılmak için mihraba doğru yürürken cemaat hocaya yürümesi için bir koridor açtı. Cemaati rahatsız eden e, bu hoca efendi acaba kul hakkına girmiş midir diye merak Yok. ediyorum. Yani imam e, odasında kılabilir, gelip öne geçebilir. Cemaatle rahatsız etmek gibi e, talak etmemek lazım. Çünkü Peygamberimiz de böyle yapmıştır. Yani Peygamberimiz sünnetleri genelde kendi odasında kılmıştır. Cemaat camide e, toplanmış. Sonra rahmet getirilmeye başlamış. Yani Peygamberimiz odasından çıkmış. Rahmet getirilmeye başlamış. Peygamberimiz de öne geçip namaz kılmıştır. Yani o uygulama Peygamberimizin hayatında benzeri olan bir uygulamadır. Ama bunu cemaat yapmamalı. Şimdi siz erken gelen cemaat ön safları doldurmalı. Yani önden arkaya doğru Dolacak gitmeli. Şimdi bazı cemaat hem çok geç geliyor, cami doluyor, adam milletin omuzlarından atlıya atlıya ta öne geçiyor. Bir kardeşim erken gelsin madem. O şey hocam yeri var cami, camide, camide kimsenin yeri olmaz. Geç geldiysen arkada bulduğum bir yere oturacaksın. Sıkışınca öne doğru geçersin. Yani yani bir cemaat için böyle yapmak. Doğru değildir. Ama Hoca Efendi odasında kılıp öne geçebilir. Onunla bir sakıncısı yok. Hocam şahsi bir soru. E, camilerde sahir zaman, bütün vakit namazlarına gelen cemaatten olan kimseler. Mesela e, bir tanesi mihrabın hemen yanında, diğeri minberin köşesinde, öbürü kürsünün altında. Böyle sabitlenmiş yerler oluyor. Bu şekilde sürekli aynı yerde namaz kılmak Mekru. uygun mu? Mekhub. Yani camide kişi kendisine yer edinmemeli. Nerede boş buldu oraya oturmalı. Yani prensip şu. Erken gelen adam cami boşsa imam imamın arkası hariç. İmamın arkasına namaz kılaca, namaz kıldırabilecek birisi oturmalı. İşte emekli imam olabilir. Bu işin eğitimini tahsilini yapmış kimseler olabilir. Niye? Yani hocanın bunu kanayabilir, bayılabilir, abdestini kaçırabilir. Onun yerine geçip namazı devam etmesi için imamın arkasında namaz kıldırabilecek ehliyete, liyakate, bilgiye, becereye sahip birisi oturacak. Ondan sonra orayı boş bırakalım diyelim sağdan soldan imamın arkasından böyle iki taraflı birinci safta olacak ondan sonra ikinci saf aynı şekilde imamın arkasından başlayacak bu şekilde safları öyle doldurmamız lazım sonradan gelenler arkaya duracak milletin omuzuna atlayarak öne geçmek mehkurtur